Allahu biallahi min shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alemin. Salat ve selamu alaikya ya Sıddi al-awaline ve ila akhirin Wei la jami al ve al-mursalin. Wei la jami al-ijai. Ve alhamdulillahi Rabbi al-alemin. Allahm al-afhal al-husn asni. Anlıyoruz hep beraber. Rabbim bizin bize, mahlukata yaptığı muameleyi anlıyoruz. Dolayısıyla imtihanı da beraberinde anlamış oluyoruz. Ne yapmamız gerektiğini evet, Rabbimizden öğreniyoruz. Sıra Allah'ın kelleme fiiline gelmişti. Kelleme, kelam. Konuştu. Allah konuştu. Öyle buyuruyordu. Allah peygamberlerinin, Resullerinin bir kısmıyla konuşmuştur. Allah Musa'yla konuştu. Buna beraber Allah her bir kuluyla konuşur. Konuşmak öyle ki farklı farklıydır. Konuştu. Kelam söylediği demek başka bir şeydir. Vahkettiği demek başka bir şeydir. İkisi birbirinden farklıydır. Perde arkasından konuşur. Allahü öyle buyuruyor dair-i kerimede. Allah bir kulüyle ancak ya vahiy yoluyla konuşur, vahyeder, konuşur, ya <gülüyor> perde arkasından konuşur, ya bir melek gönderir, vahyettiği ona söyletir, konuşur. Hepsi birbirinden farklı farklı, ayrı ayrıdır. Kelleme konuştu. Aynı zamanda kelime başka bir manaya daha gelir. O da yaraladı, cehetti, yardı. Kelam ağır söz demektir. Yaran, yaralayan söz demektir. Yaralanmış yarayı temizleyen, bununla beraber iyileştiren söz demektir. Söz Allah'ın olunca. kelam ağır söz. Sana ağır bir söz edeceğiz. buyurdu. Allah'ın kelamı sözü elbette ki ağırdır. Allah bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydı Allah'ın haşeyesinden paramparça olmuş olarak görürdün. buyurdu. Dolayısıyla <gülüyor> Allah'ın kelamı bir gönüle inince elbette ki kulun bu ağırlığı hissetmesi tatması gerekir. Ağır kelam ağır söz, yaralayan söz, neyi yaralıyor, kimi yaralıyor, Allah'ın kelamının indiği, gönülü yaralıyor. Allah kullarıyla konuşmuştur, onlara vahyetmiştir. Baştan sona her ayet, Allah'ın kuluyla konuşmasıdır. Ona kelamını indirmiş olmasıdır. Onun için Allah Kur'an'a Kelamullah dedi. Allah'ın kelimeleri. Allah'ın kuluyla konuşması. <gülüyor> Eğer kulu yaratan Allah ise ona varlığından vermişse kazansın diye ona bir dünya hayatı yaratmışsa kendinden ona hayat vermiş kazansın diye her anda ona muamelede bulunuyor bu her anda onun gönlüne vahy ediyor ve onunla konuşuyorsa Kur'an'ı indirmiş hayatının her anında nasıl yapması gerektiğini nasıl düşünmesi nasıl konuşması gerektiğini nasıl bakması gerektiğini hatta nasıl yürümesi gerektiğini anlatmışsa kulun Allah'tan ayrı bir anı bile olamaz. Her anda Rabbi ile olması gerekir onun için. Her anda Rabbini zikretmesi yani Rabbini hatırlaması gerekir. Rabbinin kendisine ne söylediğini hangi kelami söylediğini hatırlaması gerekir. Öyle ki Rabbinin emrettiğini, sevdiğini, razı olduğunu yapsın, düşünsün, konuşsun. Bir de kulun konuşması gerekir. Kul da aynı şekilde konuşur. <gülüyor> Kul neyi konuşur? Kul kiminle konuşur? Elbette ki kul önce Rabbi ile konuşmalıdır. Rabbinin konuşmasına cevap vermelidir. Hangi ayeti dinlerse dinlesin, iman ettik, işittik ve itaat ettik, teslim olduk, iman ettik demesi gerekir. <gülüyor> Elbette ki bu yetmez gerekeni de yapıyorum Ya Rabbi demesi gerekir. Onun için Allah'ı dinlemeden, vahyini anlamadan, kelamını anlamadan müemini olmaz, Müslüman olmaz, takva sahibi olmaz, kul olmaz. Allah'a cevap vermiş olmaz, Allah'ın ayetlerini kabul etmiş olmaz. Bence demek, bana göre demek, birilerine Göre demek, Rabbini dinlememektir, Rabbini, Rabbinin vahyini yok saymak demektir. Dolayısıyla Rabbini yok saymak demektir. Allah'ı ne kadar seviyor, ne kadar iman etmişsek, o kadar Allah'ın kelamına, vahyine iman ediyoruz, iman etmişiz. İmanımız, Allah'ın vahyine imanımız kadardır. Allah'a olan imanımız, ahirete olan imanımız, hayata, imtihana olan imanımız Allah'ın kelamına göredir. Onunla ölçülür. Ne kadar Allah'ın kelamını dinliyor, ne kadar iman ediyor, teslim oluyor, ciddiye alıyorsak o kadar Allah'a iman etmişiz. Çünkü bizimle, ile konuşan Allah'tır. Ya onu dinler, onu ciddiye alır, kul olmayı kabul eder, onun kelamını sever, dolayısıyla Allah'ın sevdiği gibi, razı olduğu emrettiği gibi yaşamaya çalışır, Allah'a kul olur ya da nefsinin kendisine söylediklerini, şeytanın kendisine verdiği vesveseyi, birilerinin kendisine söylediklerini kabul eder, onları dinler, onların peşinden gider. Dolayısıyla nefsinin kendisine söylediklerini, şeytanın söylediklerini, insanların söylediklerini Allah'ın kelamının önüne koyar ve onları Allah'a şirk koşar, ilah edilmiş olur. Allah ayet-i kerimede papazlarınızı ilah edinmeyin buyurmuştu. Yahudilere, Hristiyanlara Onlar ruhbanlarıyla papazlarını ilah edindikleri gibi siz de alimlerinizi Allah'a şirk koşmayın, ilah edinmeyin, buyurmuştu. Yahudiler için onlar alimlerini, ruhbanlarını ilah edindiler, buyurdu. iman etmiş, sahabeden biri, daha önce Yahudi olan ya Allah, biz ruhbanlarımızı ilah edinmiyorduk. Onlara onları Allah'a koşmuyorduk. Allah böyle buyurmuş. Hikmeti nedir? Nedir Allah'ın muradı diye sorduğunda evet şöyle buyurdu. Allah bir konuda bir hüküm vermiştir. Herhangi bir şeye haram demiştir. Ama sizin alimleriniz ona helal dediğinde siz de onu helal kabul ediyor muydunuz? Evet dedi. İşte bu Allah'a şirk koşmaktır. Alimlerinizi, alimlerinizi, ruhbanlarınızı ilah edinmektir. Yani biri Allah'ın söylediğinin tersine bir şey söylüyor ve biri kabul ediyorsa o onu ilah edinmiştir. Çünkü Allah'ın kelamının önüne geçirmiştir. Onun söylediği o sözü. Dolayısıyla onu ilah edilmiş olur. Öyle buyurdu Allah. Eğer şeytan bize bir vesvese verdiğinde biz de o vesveseyi Allah'ın kelamına tercih edersek, onu kabul edersek, Allah böyle buyurmuş ama dersek şeytani ilah edilmiş oluyor muyuz? Evet. Ya da, Allah bir şeyi buyurmuş ama başka biri başka bir şey söylüyor. Tersini söylüyor. Onu söylediğini kabul ettiğimizde onu ilah edilmiş oluyor muyuz? Kesinlikle evet. Onun için herkesin bakması gerekir. <gülüyor> Allah'ın kelamına nasıl iman etmiştir? Dolayısıyla Kur'an'da böyle söylüyor. Demek yetmez. Belki iyice anlaşılsın. <gülüyor> Daha doğrusu kelamın kelam olması için yani yaralaması için kalbi yarması için etki yapması için Kur'an'da böyle yazıyor değil. Allah böyle söyledi demek lazım. Doğrusu böyledir. Onu Allah mı söylemiştir? Evet. Allah söylemiştir. Kur'an'da böyle yazıyor demek başka bir şey. Allah böyle söylüyor demek başka bir şeydir. Onun için hocalarımızın, alimlerimizin konuşurken buraya dikkat etmeleri lazım. Kur'an'da böyle yazıyor demek değil. Ne demeleri lazım? Allah böyle buyurdu. Allah böyle emretti. Demeleri lazım. Çünkü o Kelamullah, Allah'ın kelimesi. Dolayısıyla onu Allah'a isnat etmemiz gerekir. Öyle olunca Kelam oluyor ve gönüle giriyor. Kul, Rabbim bunu bana söylemiş demek gerekir. Yoksa Allah'ın kitabında böyle yazmış. Kur'an'da böyle yazmış. Bu farklı bir şeydi. Allah böyle söyledi demek farklı bir şeydi. Onun için Allah böyle söyledi dememiz gerekir. Allah böyle söyleyince kimse Artık konuşamaz. Susması gerekir. Eğer biri Allah'ın kelami karşısında konuşuyorsa, itiraz ediyorsa, onu beğenmiyorsa, ben bunu kabul edemem diyorsa, evet, Allah böyle söylüyor ama diyorsa, o insan olmaktan çıkmıştır. Kul olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla mümin olmaktan çıkmıştır. O Rabbini kaybetmiştir. O kerim olan Rabbine karşı kibirlenmiş, mağrur olmuştur. Öyle buyurmuştu. Ya eyyühe insan mağarreke bir rabbike'l-kerim Ey insan! Seni Rabbine karşı böyle mağrur eden nedir? Nedir o seni öyle mağrur eden? Nasıl Rabbine karşı böyle mağrur oluyor, gururlanıyor, kibirleniyor. Rabbinin söylediğini kabul edemiyorsun, beğenmiyorsun, itiraz ediyorsun. Ama diyorsun, yani Rabbin doğruyu söylemiyor da, kim doğruyu söylüyor? Sen mi söylüyorsun? Oysa ki, o seni yarattığı buyurur. Hem de seni dengede kaldı, hem de, sana ikramda bulun, kerim olan Rabbine, ikram eden Rabbine. Sana kendinden varlık vermesi, ikramın en büyüğüdür. Yani, <gülüyor> bunu böyle görmezden gelip, sanki Allah'tan bağımsız bir varlıkmışsın gibi Rabbine itiraz ediyorsun. Ya da emrini, sözünü beğenmiyorsun. Allah et kerimide öyle buyuruyordu iman etmeyenler dediler ki ya bu Kur'an'ı değiştir ya da başka bir kitap getir başka bir şey söyle Allah'ı kabul etmiyor. Allah'ın söylediğini kabul etmiyor, beğenmiyor. Allah konuştu. Konuştu Allah konuşuyor. Bizimle her neyi konuşmuşsa, her neyi vahyetmişse bize, her birimize, Kur'an her birimizin kitabı, her mü'min Allah'ın kitabını, kelamını kabul etmiştir. Her ayetiyle kabul etmiştir. Dolayısıyla hayatında yaşarken Kur'an'dan başka da herhangi bir kelamla muhatap olmaz. Allah ona neyi söylerse söylesin o ayettir. O Kur'an'dır, Kur'an'dandır. Gönlüne her neyi vahyederse o ayettir. Evet, elbette ki Allah huzuruyla bir de, bir de özel olarak konuşur. Bu sadece O'nu ilgilendirir. Bu sadece O'na ait özel bir durumdur. Allah Kur'unun gönlüne Kurum şunu şöyle yap diyebilir. Ya da şunu şöyle yapma diyebilir. O onun için özel bir durumdur. Ama evet, kesinlikle Kur'an'idir, Kur'an'a göredir, Allah'ın ayetlerine göredir. Herhangi bir şekilde kur'un gönlüne bir şey gelse ya da manevi olarak bir şey seyretse, şahit olsa, Allah gösterse ya da Allah ona bir hitapta bulunsa ne yapması gerekir? Gene Kur'an'ın ölçüsüne vurması gerekir. Eğer tutuyorsa o doğrudur. O Allah'tandır. Yok tutmuyorsa bilmesi gerekir ki o şeytandandır. Şeytan ona hile yapmıştır. Dolayısıyla ne yapar? Hemen tövbe eder, istiğfar eder. Nasıl anlar bunu? Zahiri olarak bunu nasıl anlar? Allah kuluyla konuşunca Allah eğer bir şey söylerse o ona muhabbet verir. Ama şeytan ona bir şey söylerse bu da ona sıkıntı verir. Çok net olarak bunu mümin ayırt edebilir. Eğer mümin ise Allah'tan gelince çünkü Allah'ın kelam sıfatıyla karşı karşıyadır, tecelli etmiştir. Onun aşktan, muhabbetten evet, sarhoş olması gerekir. O hitap karşısında o tecelli karşısında, o zaman Kur'anlar ki, bu Allah'tandır. Yoksa böyle soğuk, donuk, aşksız, muhabbetsiz bir şey işitti, bir hitap geldi. Kesinlikle o Allah'tan değildir. O, kendi nefsindendir. Şeytanın verdiği vesvese, evet, nefse aksetmiştir, orada yankı yapmıştır. O şeytandandır. Onun için mümin kul bunu çok net olarak ayırt eder. Yani o hal, o hitap Allah'tan midir yoksa şeytandan midir? Bunu çok net anlar. Tabi kendimizi kandırmıyoruz söyledim. Hitap, muamele, o gönüle gelen Allah'ın verdiği o vahiy kulu aşka muhabbete karh eder. Etmelidir etmiyorsa, bu durumda o Allah'tan gelmiyor. Evet, Allah kuluyla konuşur. Konuşmuştur. Konuşmaya devam eder. Ayetlerini hatırlatmaya devam eder. Kul gönlünü açınca ayetler oraya iner. Ama o konuşma, o vahiy ona yeni gelmiştir. Allah ona o anda vahyetmiştir. Evet, gelen Allah'ın Ayetlerinden bir ayettir ama o ayeti Allah onun gönlüne yeni vahyetmiş ve o, o ayet de yeni muhatap olmuştur. İsterse onu daha önce yüz defa okumuş olsun, 1000 defa okumuş olsun ama gelen o ayetle beraber gönlümüze gelen mana başka bir mana geldiyse bu durumda o gönlümüze yeni inmiş demektir. O vahiy bize Allah'tan yeni geldi. Her ayet gönlümüze indiğinde Allah'ın konuşmasıyla muhatap olduğumuzda o gün, o gece, o an bizim Kadir günümüz, Kadir gecemiz. Dolayısıyla Kadir anımızdır. Allah'ın konuşmasıyla, hitabıyla, Allah'ın ayetleriyle şereflendiğimiz an o andır. Dolayısıyla o an bizim Kadir anımız, Kadir gecemiz günümüz olur. Allah Kadir suresinde öyle buyuruyordu. Kadir gecesini Allah anlatıyor. Sonra o gecede her bir kula melekler iner, her bir iş için iner. Her bir iş için her bir kula iner her bir kula Allah bir vahiy göndermiştir. Bu vahiy, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Ama bir de her bir kula eğer iniyorsa, her bir iş için, her bir kula iniyorsa, bir de orada her bir kula özel bir muamele vardır. Yeter ki kul gönlünü açsın ve dinlesin. Kadir gecesi söyledim, Ramazan'ın bütün gecelerini kapsar. Kadir gecesinin nuru, bütün Ramazan gecelerini kapsar. Dolayısıyla Ramazan'ın her gecesi Kadir gecesidir. Onun için gönlümüzü Kur'an'a açıyoruz. Rabbimize açıyoruz. Rabbimizin zikrine açıyoruz. Rabbimizi zikrediyoruz. Rabbimizle sohbetimizi yapıyoruz. Ona duada, niyazda bulunuyoruz. O'nu tesbih ediyor. Ona hamd ediyoruz. O'na yöneliyoruz. Derdimizi, halimizi O'na anlatıyoruz. Ona tövbe ediyor, ona istiğfar ediyor. Ondan istiyoruz, aşkımızı, muhabbetimizi ona arz ediyoruz. Hasretimizi, özlemimizi ona arz ediyoruz. Kul bu hali yaşarken, bunları yaparken Allah'tan cevap gelmez mi? Cevap gelir. Allah da kuluyla, evet, bu sefer vahiy yoluyla konuşmuş olur. Onun gönlüne vahyetmiş olur. Bazen bu vahiy sessiz ve suratlıdır. Birden gelir. Bazen bu hitap şeklinde olur. Bir ses şeklinde olur. Hitap işidir. Hangi halde olursa olsun Rabbi ile muhataptır. Mesele Kendisini yaratan Rabbi ile muhatap olmuş olmaktır. Allah ile arasındaki perdeleri kaldırmış olmaktır. Bu her bir kur için böyledir. Eğer biz Rabbimizi kendisiyle konuşulmaya layık görürsek, O'nu dinlemeye layık görürsek, O'nun ayetlerine iman eder, O'nun konuşmasını seversek, hitabını seversek, dolayısıyla onunla konuşmayı seversek, yani biz de onunla konuşursak, derdimizi ona arz edersek, duamızı ona yaparsak, halimizi ona arz edersek, ona boyu bükersek, sorun sıkıntı yaşayınca boynumuzu büküp onunla konuşursak, nimetleri ikram edince ona şükreder, ona hamd edersek, bu durumda o da bizi kendisiyle konuşulmaya layık görür. O da bizimle konuşur. Yoksa biz onu zikretmeden o bizi zikretmez. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz onunla konuşmayınca o da bizimle konuşmaz. Onun konuşmasını işitemeyiz, anlayamayız, tadamayız. Onun için bizim onunla konuşup aramızdaki perdeyi kaldırmamız gerekir ki, onun bize olan vahyini, gönlümüze olan vahyini, bizimle konuşmasını, bize, bizi davetini anlayabilelim. Bir de, bizi tabi tuttuğu imtihanları alabilelim. O imtihandan bize gelen hitabi, konuşmayı anlayabilelim. Hadi kulum, güzel yap, hadi kulum, doğru yap, hadi kulum, şunu şöyle yap, demesini anlayabilelim. Evet, Rabbimiz her anda bizimledir ve her anda bizimle konuşuyor. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veşiği oradadır. Sen onunla her an karşı karşıyasın. Evet, Allah bunu anlamamızı istiyor. Bu ayeti iman edip bunu anlamamızı istiyor. Neden her anda onunla karşı karşıyayız? Onu dinleyelim diye, kudretine şahit olalım diye, bize, bize yaptığı muameleyi evet anlayıp Allah'ın ne yapmak istediğini, ne demek istediğini, ne yapmamız gerektiğini ondan öğrenip, bilip, gereğini yapıp kazanalım diyedir. Hazreti insan olalım diyedir. Rabbimize yakın olalım diyedir. Rabbimizin davetine icabet edelim diyedir. <gülüyor> Öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede Allah kişi ile kalbi arasına tecelli eder. Kişi ile kalbi arasına girer. Neden giriyor araya? İkram etmek için. Kalbine, gönlüne vahyetmek için. Buna beraber kişi ile kalbi arasına girer. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını Allah bilir dedi. Bak nefsin başka bir şey söylüyor. Ben sana bir şey söylüyorum. Nefsin başka bir şey söylüyor. Allah onu biliyor. Ona bu tavizi verme. Benim sana olan vahyim karşısında seninle konuşmam karşısında ona konuşma hakkı tanıma. Şeytana, nefsine konuşma hakkı tanıma. Benim Rabbim Allah'tır de. Ben seni dinlemem. Şeytani dinlemem de. Çünkü Allah insanı kendisine Abdolsun diye yaratmış Aşık olsun diye yaratmış Aşktan bir varlık olsun diye yaratmış Nurdan bir varlık olsun Allah'ın nurundan bir varlık olsun diye yaratmış Nur saçan bir kandil olsun diye yaratmış Rahmet olsun diye yaratmış af olsun, mağfiret olsun ikram olsun diye yaratmış Allah'a harife, ayna olsun diye yaratmış. Onun için Allah her anda birebir kul ile muhataptır. Kul ne yana dönerse dönsün, Rabbinin vecihiyle, cemaliyle muhataptır. Ve her anda Allah onu davet ediyor. Evet, Allah kelimdir. Evet, keramullah'la, kelimesiyle onunla konuşur. Onu davet eder. Kur'an gönlünde zaten mevcut, bir de o ayetleri onun gönlüne vahyedip onu hatırlatıyor, yetmez. Bir de onların o ayetlerin hikmetini öğretiyor. Ne zaman bir hikmet gönlümüzde açılsa o anda Allah o ayetiyle, hikmetle beraber gönlümüze vahyetmiş, bizimle konuşmuştur. Bize düşen onu dinlemektir. Dinleyip anlamaya çalışmaktır. Rabbim bana evet neyi anlatıyor? Neyi anlamamı istiyor? Nasıl anlamamı istiyor? Bununla beraber ne yapmamı nasıl yapmamı istiyor deyip anlamaya çalışması lazım. Sadece akıl ile değil, akıl ile anlamaya çalışırsa bu bilgi olur onda. Gönlünü açıp anlamaya çalışması gerekir imanıyla. Yani aşkla. Maşruhi konuşuyor maşukunu dinlerken, maşukum, aşık olduğum, bütün varlığım kendisine ait olan, beni yaratan Rabbim bana konuşuyor, bana söylüyor, deyince gönlünü açmıştır, bir mümin olarak dinlemiştir. Dolayısıyla, onu anlayacak olan, o vahyi alacak olan, onun aklıdır, değildir, onun gönlüdür çünkü. O zaman, o ayetler onun gönlüne iner. O zaman Rabbi onunla konuşmuş olur. O da Rabbini dinlemiş ve Rabbini duymuş olur, işitmiş olur. O zaman işittik ve itaat ettik demiş olur. İşittik ve teslim olduk, İşittik ve iman ettik demiş olur. Yoksa ne demiş olur? Anladım. Anlamış mı? Hayır. Çünkü Allah'ın ayetlerini anlayacak olan gönüldür, imandır, anlayacak olan mü'mindir. Mü'min olmayanlar onu anlayamaz. Allah öyle buyuruyordu, iman etmeyenleri, gözlerinde perde vardır, kulaklarında ağırlık vardır. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda anlamazlar dedi, anlamazlar. Kim anlıyor? Mü'min anlıyor. Ne kadar alıyor anlıyor imani kadar, aşkı kadar yani muhabbeti kadar Allah'ı sevdiği kadar Allah'ın kelamını sevdiği kadar Allah kuluyla konuşuyor, konuşmuştur ve her anda konuşmaya devam eder. Bir de Allah'ın kelami ezeli ve ebedidir. Bunu bütün alimlerimiz bunu biliyor ezeli ve ebedi. Yani bir anda ilmiştir ama bütün anları, her anı evet, kapsamıştır, kaplanmıştır. İlmeye her anda ilmeye devam ediyor. Bir kere inip bitmemiştir. İlmiştir. Bununla beraber kıyamete kadar her bir kula ilmeye devam ediyor hem de birebir Allah onların gönlüne indiriyor. Gönlündeki Fıtratıyla, Kur'an ile muhatap ediyor. Onu açıkça çıkarıyor. O fıtratın üzerindeki perdeyi kaldırıp, o fıtratındaki ayeti açıkça çıkarmış oluyor. Hali ortaya çıkarmış oluyor. Böyle olunca, bütün ayetlere bu şekilde iman edince, bütün ayetleri bu şekilde Allah'tan alınca, ne olur? Canlı Kur'an. Resulullah Efendimiz'in hali, aklaki üzerinde tecelli eder. Bununla beraber Resulullah Efendimiz oralar karşısında, imtihanlar karşısında nasıl düşünmüşse öyle düşünür. Nasıl anlamışsa onu öyle anlar. Nasıl yapmışsa onu da öyle yapmaya çalışır. O zaten öyledir. İstese de öyledir, istemese de öyledir. Yani bir insan içiyle dişi birdir. İçindeki Kur'an canlanmış, dolayısıyla hayatı yaşarken de evet, Kur'an'a göre, Allah'ın ayetlerine göre yaşar, düşünür, konuşur, yapar. Hem diliyle Allah'ın kelamını söyler. Canlı Kur'an çünkü <gülüyor> hem fiiliyle söyler, düşüncesiyle, fikriyle söyler. Her hali Kur'andır. Kur'an onda canlanmıştır. O Kur'an ile dirilmiştir. Onun için buyurmuştu Evela i kerimede Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde hemen davetine icabet edin. Onunla dirilin. Neyle dirilin? Kur'an ile Allah'ın kelamıyla, kelamullahla diril dedi. Dirilince ne olur? Allah'ın vahiy ile dirildiği için Allah'ın vahiy, kelimesi olur. Kur'an olur, canlı Kur'an Allah'ın kelimesi olur. Zaten insan Allah'ın kelimesi ruhundan nefederken o onun kelimesidir. Allah'ın kelimesidir. Sonra biz o kelimeyi tahrif ettik. Onun için bütün Kur'an gönülde mevcut, fıtratında mevcut ama biz onu ne yaptık? Tahrif ettik. Tahrif ettiler. Biz de tahrip edilmesine müsaade ettik. Ne yapmamız gerekir? Düzeltmemiz gerekir. Allah her Peygamberi, her Resulü gönderdiğinde ne yapar? Bir önceki Resulü tasdik eder. Bir önceki evet, kitabı Allah'ın kitaplarını tasdik eder. Kendinden öncekini tasdik eden buyurur Allah. Aynı şekilde kıyamete kadar bu böyledir. Bu işin evet manevi boyutunda, fert boyutunda bu böyledir. Her bir insan Allah'ın kitabı tahrif olmuş kitabı her nevi her resul, her peygamber varisi, her mürşidi kamil insanı yeniden Allah'ın vahyiyle diriltir. Tahrif olan yeri düzeltir. Ama buna beraber tasdik eder. Nasıl tasdik ediyor? Sen Allah'ın kelamisin diyor ona. Her bir kula. Sen Allah'ın ruhundan nefettiği kelimesisin. Ama tahrif olmuş. Gönlün tahrif olmuş. Ayetler gönlünde tahrif olmuş. Tahrif etmişler. Şimdi düzeltelim. Nasıl? Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın kelimeleriyle, Kelamullah ile bunu düzeltelim. Şeytanın yazdıklarını silelim. Yerine Allah'ın ayetlerini koyalım. Atalarımızın tarif edip yerine yazdıklarını silelim. Tekrar Allah'ın ayetlerini yazalım. Ve bu fıtrat Zaten hakikatte böyledir. Onu hemen kabul eder. Onu hemen sever. O zaten öyledir çünkü. Tahrif edilmiştir. Gönlünde o yanlış bilgiden dolayı aslında sıkıntı duyuyordur. Hiçbir şekilde onunla mutmain olmuyordur. Ama Allah'ın <gülüyor> vahyi Oraya inince onunla mutmain olur. O Allah deyince, rabbinizi zikredince onunla mutmain olur. Rabbim Allah'tır der ve onunla mutmain olur. Gönlü genişler. Allah o gün öyle sekineti indirir. O sükun bulur. Rabbi ile huzur bulur. Ama kirli bir vaziyette, tahrif olmuş bir Vaziyette bir fıtrat ile hiç kimse huzur bulamaz, hiç kimse sekineti evet, bulamaz. Gönül hiçbir şekilde kalp mutmain olmaz, olamaz. Kalpler ancak sadece, yalnız, Allah'ın zikriyle mutmain olur buyurdu. Allah Kur'an'a bir de zikir dedi. Evet, zikir, hatırlatma. Bu durumda kalp Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah deyip, Allah'ı hatırlayınca mutmain olur. Allah'ın kendisine vahyettiği, kendisiyle konuşmasını yani anlayınca mutmain olur. Allah ile mutmain olur. Allah'ın zikriyle, Allah'ın kelamıyla, kelamullahla yani mutmain olur. Huzur bulur. Rabbi ile huzur bulur. İnsan da konuşuyor. İnsan bir Rabbi ile konuşur. Fıtratına bu yazıldığı için daha önce Rabbi ile muhatap olduğu için Rabbinin huzurunda bir hayat yaşadığı için Hz. Adem'den beri Allah'ın huzurundaydı. Evet. Kaç bin yıl geçmiştir. Onu bir tek Allah biliyor. Ama şimdi dünyaya Tabiri caizse bir günlüğüne gelmiştir. Onun için Allah dünya hayatına bir gün, yarım gün buyurur. O yaşadıkları, tattıkları Rabbi ile olduğu anlar hep gönlünde mevcut. Bir özlem olarak, bir hasret olarak, bir hakikat olarak her zerresinde Evet, manevi olarak her zeresinde o mevcut. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, hitabını almıştır. Cevap verip "Kâbu Bela Şehit Na" demiş. Evet ya Rabbi biz şahidiz. Sen bizim Rabbimizsin. Rab demek hem terbiye eden demek, yaratan manasına da gelir, büyüten manasına gelir, eğiten manasına gelir. Rızık veren manasına gelir hem zahiri hem manevi olarak rızıklandırıp büyüten manasına gelir. Her anda muhatap alan manasına gelir. Her bir kul fıtratında, gönlünde, ruhunda onu bütün şiddetiyle tadıyor. Ama tarif. Olmuşsa, üstü perdelenmiş demektir, örtülmüş demektir. Oraya farklı bir şeyler, bir bilgi yazılmıştır. Bütün Peygamberler geldiğinde tahrif olmuş kitabı, üzerindeki yazılan şirki, küfrü, nifakı ne yapıyor? Siliyor, ne yazıyor? Allah yazıyor. Allah. Rabbimiz Allah'tır deyip Allah yazıyor. Sahibimiz Allah'tır. İlahımız Allah'tır. Malikimiz, Melikimiz, Sahibimiz Allah'tır. Rezakımız, rızkımızı veren maddi manevi Allah'tır. Bize yardım eden, nesir olan Allah'tır bizi varlıkta tutan, diri tutan, hay ve kayyum olan Allah'tır. Bize yardım eden, nesir olan Allah'tır, koruyan, hafiz olan Allah'tır. Ne yapıyor? Tahrip olmuş. El Esma'ul Husna'sının tecellisinden yarattığı, tecelli edip yarattığı, zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yarattığı, hakikatin Üstündeki küfrü, şirki temizleyip, aralayıp, nefsini tezkiye edip Allah'ın güzelliğinin, tecellisinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Onun için de ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Tabi olunca ne olur? onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya, onun gibi düşünüp iman etmeye başlayınca <gülüyor> gönlünde tahrif olmuş Allah'ın ayetleri, ayetlerin üstü temizleniyor, şirki temizliyor, nefsi teskiye ediyor yani. O güzellik ortaya çıkıyor. Ortaya çıkınca ne oluyor? Allah da sizi sevsin. Allah kendi güzelliğini seviyor onun üzerinde. Allah'ın O'na olan sevgisi daha önce, aradaki perdelerden dolayı o kul onu tatmıyordu. O perde aralanınca Allah'ın sevgisi tecelli etmiş oldu. O da kendini bir anda Rabbine aşık buldu, teslim olmuş buldu, senin için yapamayacağım şey yoktur deyip, Allah'a kul cool oldu, abd oldu, mümin oldu, çabasını, gayretini sarf edip onun sevgisini kazanmak için takva sahibi oldu, Rabbi ile güzel oldu, mühsin oldu. Bütün bunlar kelamullahi dinlediği içindir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e canlı Kur'an deniyorsa bu durumda ne denir ona bir de? Keramullah. Kur'an onda dirilmiştir. O Kur'an'a davet eder. İmana, aşıklığa, abdilığa davet eder. Bununla beraber abdiyete Rabbimizin sevgisini kazanmaya davet eder ki, tek bir şart vardır ona, Resulüne tabi olmak. Karşılığında neyi kazanıyor? Karşılığında kazandığı Allah'ın sevgisidir. Alışverişi Allah ile yapmıştır. Nefsini verip, küfrünü, şirkini verip, yanlışını, hatasını, kusurunu, günahını verip, Rabbine teslim olurken, Rabbinin güzelliğini almıştır, sevgisini almıştır, rızasını, yakınlığını almıştır. Evet, Allah konuşur, insan da konuşur. İnsan ne konuştuğuna bakmalıdır. Neyi konuştuğuna bakmalıdır. Eğer Allah'ın söylediklerini, Allah'ın kelamını konuşuyorsa, Allah'ın kelimeleriyle konuşuyorsa, Kimdir bu? Bu Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulünün Resulüdür. Ona başka bir şey denir mi? Hayır. Ama eğer konuştukları şeytanın söyledikleri ise nefsinin söyledikleri ise o Kime Resul olmuştur? Elçi olmuştur. Nefsine elçi olmuş, daha doğrusu. Dolayısıyla, şeytana elçi olmuştur. Şeytanın elçiliğini yapıyor. O neyi kazanır? O da, şeytanın verdiği vesveseye boğulur. Küfre boğulur, şirke boğulur. Buna beraber, Sıkıntıya boğulur. Sıkıntıya. Çünkü şirk, küfür, karanlıktır. Ama iman nurdur. O küfür, o karanlık nuru kaplıyor. Bir günülde hem iman hem küfür olmaz. Bir ötekini mutlaka siler. Ya imanın nurunun şiddeti küfürü temizler, siler. Okul iman eder, Rabbine teslim olur. Rabbini dinler ya da küfür, şirk imanını karartır. Öyle bir örter ki, evet, karartır. Küfür üstüne küfür, şirk üstüne şirk eklenince iman nurunu karartır, en sonunda da oyu söndürür. Söndürünce artık o kelâm dinleyemez olur, anlayamaz olur. Dinlese bile anlayamaz. Allah öyle buyuruyordu. Aralarına kafirlerle, senin arana perde koyarız. Onlar Allah'ın kelimesini, kelamını işitemezler. İşitmiyor. Anlamıyor. Anlamak zaten istemiyor. Onun için Allah'ın kelamı, Allah'ın söyledikleri bir mana ifade etmiyor. Neden? Yabancı çünkü. Ama şeytan bir vesvese verince hemen peşine takılıyor. Evet, Şeytanı ilah edilmiştir. Şeytanın sözünü Allah'ın kelamından daha çok sevmiştir. Şeytanın verdiği vesveseyi. Allah'ın kelamından daha çok sevmiştir. Dolayısıyla şeytanın verdiği vesuseyi tercih etmiştir. O da Allah ile konuşmayı değil, şeytanla konuşmayı tercih etmiştir. Şeytan bir vesuse vermiştir. O da hele biraz daha konuş. Başka nasıl şeyler vardır deyip ondan fikir almaya çalışır. O da konuşur. O da vesuseyi verir. Zaten istediği şey de budur. Allah'tan uzaklaştırmak, Kelamullah'tan uzaklaştırmak, uzaklaştırıp, kendisi konuşmayı, dolayısıyla peşinden sürüklemeyi istemiştir. O da konuşur. Konuştukça konuşur. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Siz şimdi Allah'ın veliliğini, dostluğunu bırakıp şeytani ve mi dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Nasıl bir değişme yapmış burada, değiştirmiştir? Şeytanın söylediğini, Allah'ın kelamına, söylediğine değiştirmiştir. Batılı, hak'a tercih etmiştir. Evet, ve sözse'yi Allah'ın vahyine tercih etmiştir. Dolayısıyla, Şeytanı Allah'tan daha çok sevmiş, sözünü daha çok sevdiği için şeytanın veliliğini, dostluğunu kabul etmiş, Allah'ın dostluğunu, veliliğini şeytanın veliliğiyle değiştirmiştir. İstediği kadar ben Allah'a dostluğunu tercih ediyorum desin ama gönlü şeytanın dostluğunu tercih etmiştir. Veli olarak, dost olarak şeytani tercih etmiş olmasa, onun vesip verdiği vesviseyi dinlemezdi. Rabbini dinlerdi. Rabbi onunla konuşuyor, onunla konuşmuştur, ona vahyetmiştir. Buna beraber her anda bir de gönlüne vahyetip doğru nedir, hak nedir, güzel nedir, nasıl yapsak kazanır, onun gönlüne her anda vahyediyor ve o da bütün şiddetiyle bunu biliyor. Ama buna rağmen eğer şeytani dinliyorsa, bu durumda şeytanın dostluğunu, veliliğini, Allah'ın veliliğine, dostluğuna tercih etmiştir. Herkesin kendine bakması gerekir. Onun velisi kimdir? Velisi Allah midir? Velisi şeytan midir? Velisi nefsi midir? Yoksa nefsi, velisi, Adetleri midir? İçinde yaşadığı insanlar midir? Toplum midir? Velisi kimdir? Eğer biri Allah'a dost, Allah'a veli olmak istiyorsa, Allah zaten insanın velisidir. Allah zaten müminlerin velisidir. Kafirler, Allah'ın veliliğini, dostluğunu örtenlerdir. Ya da başka dostları, velileri, Allah'ın veliliğiyle, evet, veliliğinin yanına koyup, bir de evet, onları Allah'a şirk koşmuş olmalarıdır. Eğer, eğer Allah'ı veli olarak kabul ediyorsak, bu durumda ona teslim olmamız lazım. Ona tevekkül edip, ona güvenmemiz lazım. Allah öyle buyuruyordu, sizin veliniz Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir. Resulü niye bizim velimizdir? Allah'tan dolayı, Allah'ın Resulü olduğu için. Müminler niye bizim velimizdir? Allah'a iman ettikleri için. Allah'ı veli edindikleri için. Allah onların velisi olduğu için. Eğer biz de onların içine dahil olduysak, bu durumda onlar da bizim velimiz olmuş oldu. Öyle buyuruyor Allah ayet-i kerimede, mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin velileridir. Hayre davet ederler, iyiliğe davet ederler, imana davet ederler, rahmete davet ederler, sabre davet ederler, namazı ikame ederler, zekatı verirler, birbirlerine yardım ederler. Evet. Allah vasıflarını sayıyor müminlerin. Münafık erkeklerle, münafık kadınlar da, müşrik erkeklerle, müşrik er kadınlar da birbirlerinin velileridirler. Hayra mani olurlar, kötülüğe, şerre davet ederler, küfre davet ederler. Hayra mani olmaya çalışırlar. Dolayısıyla Allah'a imana, Allah'ı veli edinmeye mani olmaya çalışırlar. Onlar birbirlerindendirler. Evet, birbirlerinden. Bizim de bakmamız gerekir. Veli'miz kimdir? Kimi dinliyorsak, kimin konuşmasını seviyorsak, veli'miz odur. Eğer Allah'ın konuşmasını seviyorsak, Rabb'imizi dinliyorsak, Rabb'imizi, Rabb'imizin kelamını, konuşanı seviyorsak, Rabb'imiz, veli'miz, Allah'tır. Resulü'dür, me'minlerdir. İnşallah Rabbimizi dinleyeceğiz. Kelamullah'ı dinleyeceğiz. Anlamaya çalışacağız. Onu dinlemeyi seveceğiz inşallah. Bir me'min olarak. Allah bıkılmadan, usanmadan tekrar edilen Kur'an, Kur'an-ı Azim bir de yedili, Fatiha. Her birini ayrı ayrı, Fatiha, Kur'an'ın özeti, kapısı. Hem özetle dinlemekten bıkmamak lazım, usanmamak lazım. Severek, aşkla, muhabbetle dinlemek lazım. Hem Kur'an'ı baştan sona her bir ayeti dinlemeyi sevmek lazım okumayı sevmek lazım. Bıkmadan, usanmadan. Kelamullah olduğu için. Rabbimizin kelimesi olduğu için. Ne demek lazım Kur'an'a? Eğer Resulullah Efendimiz için canlı Kur'an diyorsak biz de ona tabi olan müminler olarak canlı Kur'an olma yolundaysak bu durumda Kur'an'a ne demek lazım? O benim, ben de O'yum demek lazım. O benim hakikatim. O beni anlatıyor. Rabbim beni anlatıyor. Rabbim benim nasıl iman etmem gerektiğini, O'nu nasıl tanımam gerektiğini, O'nu nasıl sevmem gerektiğini, nasıl avdolup, nasıl O'na teslim olmam gerektiğini, hayatı nasıl yaşamam gerektiğini anlatıyor. O beni anlatıyor. O benim kitabım. O bana ait. Ben O'yum, O da ben dememiz gerekir. İnşallah öyle söyleyeceğiz. Evet. Mübarek. Ramazan ayında her gecesi, Kadir gecesi dolayısıyla her geceyi Kur'an'ı dinlemekle, okumakla, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmekle inşallah geçirmeye çalışacağız. Gönlümüzü kelamı açıp Allah'ın kelamı, vahyi gönlümüze insin. Onunla dirilelim diye Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edeceğiz. Zikrullah'la muhatap olacağız. Rabbimizi zikredeceğiz. Kur'an'a Allah zikir dedi. Bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Bu durumda seni de ben gönderdim, ben seni korurum diyor. Yeter ki Rabbine beni koru. Yeter ki Rabbine sen benim velimsin. Yeter ki ben seni dinliyorum. Ben seni ciddiye alıyorum. Ben sana tevekkülüdür, güveniyorum. Ben sana sığınıyorum. De. O seni korur. Senin fıtratını korur. Fıtratındaki Kur'an'ı korur. Senin gönlünü korur. Gönül arşeni korur. Yeter ki, onu veli edinelim, ona sığınalım. Onun kelamıyla, kelamullahla muhatap olalım, zikriyle muhatap olalım. Onu unutmayalım, onu dinleyelim, onunla kelam edelim, onunla konuşalım. Allah bizi Rabbini ciddi alanlardan eylesin sevenlerden eylesin. Rabbinin kelamını ciddiye alanlardan eylesin. Rabbini dinleyip Rabbi ile konuşanlardan Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.